A'udubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyid el-evvelin ve'l-ahirin. Ve ila cemil el-enbiya'i ve'l-murselin. Ve ila cemil el-veliyyi ve'l-hamdülillahi Ve rabbil alamin. Allah'ın el-esmaül hüsnasını Anlamaya, tanımaya devam ediyoruz inşallah. Bugün inşallah Allah'ın cami ismini bir de Kudüs ismini beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın isimlerini öğrenmekten gaye Allah'a halife olmaktır. Allah'a abd olmaktır. Allah'a zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle iman etmektir. Eğer Allah'ın bir ismine iman ettiysek, o ismi sevdik demektir, seviyoruz demektir. İsmi sevdiysek o bizim üzerimizde ahlaka dönüşür. Dolayısıyla o isim üzerimizde tecelli eder. O isimle amel etmiş oluruz. Olmazsa ne olur? Olmazsa Allah'tan, Allah'ın isimlerinden, Allah'ın güzelliğinden mahrum kalmış oluruz. Onun için Allah'ın isimlerini bilmeden, anlamadan iman olmaz iman etmeden amel olmaz. Kafir olanların, münafık olanların, müşrik olanların sorunu Allah'ın isimlerini bilmemeleri, iman etmemeleridir. Allah'ın zatına iman etmişlerdir hepsi. Hangisine sorsanız Allah'ı bilir. Yeri kim yarattı Allah der, göğü kim yarattı Allah der, seni kim yarattı Allah der. Ama Allah'ın isimlerini kabul etmez, edemez, iman etmemiş. Aynı şekilde bir mümin Allah'ın isimlerini öğrenmeyince, anlamayınca iman edemez, iman etmeyince de mümin Müslüman olmaz. Onun için bakıyoruz. İsmi mümindir ama hayatı mümin hayatı değildir. Bakışı mümin bakışı değildir konuşması, müminin konuşması değildir. Olsaydı nasıl olurdu? Peygamberler gibi olurdu. Sahabe gibi olurdu. Sorun, iman sorunudur yani. Amel sorunu değil. Onun için mutlaka ben müminim, ben Müslümanım, iman ettim diyen herkes Rabbini bilmek zorundadır, tanımak zorundadır. Eğer Bilmeye, öğrenmeye çalışmamışsa, öğrenmeye tenezzül etmemişse daha doğrusu, bu gereksizdir demişse, o zaman Allah kendini boşuna tanıtmış demiş olur. Bu iman olmaz. Allah'ın cami ismi Ceme'den, Toklyan demektir. Allah bu ismi nerede kullanılıyor? Allah bütün insanları kıyamet günü bir araya toplayacak dedi. Hepsini huzurunda toplayacak dedi. Kafirleri, müşrikleri, münafıkları hepsini cehennemde toplayacak, cem edecek dedi. Allah kıyamet günü Pis'i temizden ayıracak. Pis olanların hepsini üst üste koyup cehennemde toplayacak dedi. Cami ismini kullandığı ayetlerdir bunlar. Allah cami ettir. Bütün güzellikleri kendisinde toplayandır. Yani el esmaul husna kendisine ait olandır. Bütün güzellikler O'na aittir. Bütün güzellikler Allah'ta toplanmıştır. Allah parçaları bir araya getirir. O parçalardan özel bir terkip yaratır. cami ettir. Parçaları bir araya getirir, ondan özel bir terkip yaratır. İnsan gibi. isimleriyle tecelli etmiş, ondan evet, Hazreti insanı yaratmıştır, terkip etmiştir. Bir araya getirdiği kendi tecellisidir, kendi isimleridir, kendi güzelliğidir. Sonra insan kendini kirletir veya Rabbinden, kendisinden yüz çevirir, karanlıkta, zulumatta kalır ve Kafir, müşrik ya da münafık olur. Allah müminlerin kalbini bir araya getirendir. Cem edendir. Onları birbirine sevdirendir. Ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Eğer siz bütün dünyayı vermiş olsaydınız, bunu yapamazdınız dedi. Allah yapıyor. Yani Müminin kalbindeki iman, diğer müminin kalbindeki imanı seviyor. Eğer mümin sevmiyorsa o mümin değildir. Onun imanı yoktur çünkü. İmani olsaydı kalbinde Allah'ın aşkı, muhabbeti olsaydı Allah'ı sever, Allah'ı seveni sever, Allah için severdi. Allah mümin olanların kalplerini birleştirir dedi. Bu, parayla olacak iş değil dedi. Siz bütün dünyayı verseniz bunu yapamazsınız. İnsanlar, menfaat icabı bir araya gelebilir, birbirlerine yakın durabilir ama sevmek başka bir şeydir. Kalbin birleşmesi başka bir şeydir. Allah ölümden sonra toprak olmuş, parçaları bir araya getirip insanı yeniden diriltendir. Cem edip cami isminin tecellisidir bunlar. Aynı şekilde bu ismin kulda da tecelli etmesi lazım. Kul manevi olarak Rabbine yürürken ilk yapması gereken şey bakışını düzeltmektir. Bakış. Tasavvufta bir cem makamı vardır. Cem, cemül cem, cemül cem, bahden cem diye üç mertebede cem makamı vardır. Birinci mertebede yapması gereken şey nedir? Bakışını birlemek. Tevhid ile bakmak. Bütün varlığa Allah'ın yaratmış olduğu mahluk olarak bakıp, bütün kudretin Allah'a ait olduğuna iman edip böyle bakmak. Allah'ın melik olduğuna, mahlükül mülk olduğuna iman edip, her anda onu sevk ve idare edenin, onun sahibi, maliki olan Allah olduğuna iman edip, öyle bakıp, öyle görmek. Bütün insanlarda tecelli edenin, sahibi olan, Rabbi olan Allah olduğunu bilip her anda O'nun üzerinde bir muradi olduğunu bilip bunu görüp öyle bakmak, öyle anlamak. Bu cem, cem halidir. Cem olmazsa cami ismi tecelli etmezse tevhid olmaz. Cem bir de cemden sonra fark makamı vardır. O cemden ayrılış fark hali. Önce cem etmesi lazım. Yani toplaması lazım. Bakışını birlemesi lazım. Sonra oradan çıkması lazım. Oradan çıkışa da fark makamı denir. Cemden sonraki fark hali. Oradan ayırma hali. O zaman nasıl yapar? Hem bütün varlıktaki Allah'ın tecellisini, kudretini görür, anlar. Gönlüyle bunu İdrak eder, müşahede eder. Bir de kulun sorumluluğunu görür ve anlar. Kulun doğru yapıp yanlış yaptığını görür ve anlar. Bu da cemden sonraki farktır. Eğer bu cem makamında Allah'ın cami isminin tecellisinde ona bir perde açılırsa göreceği şey ne olur? Bütün varlıkta Allah'ın nurunu, kudretini müşahede ettiği için hak der. Sadece hak der. Kendine bakacak olsa enel hak der. Ama bu yolun başıdır daha. Buradan bir adım daha öteye attığında fark makamı olur. Hem Allah'ın tecellisini, muamelesini, kudretini görür hem de kulun halini, tavrını, doğrusunu, yanlışını görür. Ama önceki halde bunu ayırt edemez. Dolayısıyla aynı zamanda bu bir sarhoşluk makamidir. Kul bu şekilde müşahede edince sarhoş olur. Kendini göremez olur. Yani bütün varlıkta Allah'ın tecellisinden başka bir şey görmediği için hak der sadece. Ama bir adım ileri atıp oradan çıktığında Evet, fark makamı olur. O zaman evet, tabiri caise aydınlanmıştır. Bu sefer Allah'ın kudüs ismi tecelli eder. Allah münezzehtir Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey ona benzemez. Her şey Allah'ın budretindedir, evet, her şey onun mahlukudur. Bu sefer hak demez. Cem makamında Allah'ın Vahid ismi tecelli etmiştir. Bütün güzelliğin Allah'a ait olduğunu gördüğü için güzellikten başka bir şey de görmez, göremez. Kul bunu nasıl yapmalıdır? Niye tasavvufta bu böyledir dedim? Tasavvufta gerçek manada her ne varsa mutlaka ayetle sabittir. Bir ayetin yaşanmasıdır, haliidir. Kendilerine göre isim vermişler. Anlaşılsın diye isim vermişler. Ama bizce bu doğru bir hal değildir. Ayete göre anlatmak gerekir. Kul ne yaptığını bilmelidir. Hangi ayete uyduğunu bilmelidir. Hangi ayete göre baktığını bilmelidir. Öyle ki yanılmasın, şeytan onu aldatmasın. Cem etmesi gereken nedir? Yani Allah'ın cami ismi kulda nasıl tecelli eder? Kul bütün güzellikleri Allah'a verirse, yani el esmaul husna Allah'a aittir derse, buna iman ederse, bu isimleri severse, bu isimleri onda tecelli ederse Allah'ın isimlerini el esmaül hüsnasını kendi üzerinde cem etmiş olur. Cami ismi tecelli etmiş olur. Bütün güzellik onda tecelli etmiş olur. Ne kadar? Gönlünün genişliği kadar, maneviyatının büyüklüğü kadar, marifeti kadar. Allah'ın güzelliği onda tecelli eder, cem olur. Hangi harine, hangi tavrına bakarsak bakalım, orada onun üzerinde Allah'ın güzelliği görünür. Eğer birinde Allah'ın on tane ismi tecelli etmiş ama doksan tanesi tecelli etmemiş. O on tane ismi cem etmiş, on isme göre Allah'ın cami ismi tecelli etmiş. Allah cami edir, kullarına toptan cemaat halinde muamele edendir. Eğer Allah'ın cami ismine iman etmezsek bunu anlayamayız. Allah neden cemaat halinde muamele eder? Mesela cemaat halinde nasıl muamele etmiştir? Mesela Bedir ehline toptan muamele etmiştir. Allah onlardan razı olmuştur. Hep beraber sahabe Resulullah Efendimiz'le beraber durmuş. Arkasında durmuş. Onunla beraber savaşa gitmiş. Hayatını ortaya koymuş. Galip gelmişler bununla beraber. Ama hepsi toptan Allah'ın rızasını kazandı. Ama Fert olarak tek tek hiçbir rıza makamında değildi. Ama toptan Allah onlara onlardan razı oldu. Aynı şekilde o rıdvan ağacının altında sana biat edenlerden Allah razı olmuştur dedi. Neye biat ettiler? Ölümüne. Seninle beraber geliyoruz. Ölmeye geliyoruz dediler. Toptan Hepsi biat etti ve Allah onlardan razı olmuştur dedi. Neye karşılık? Bir anlık karara karşılık. Bir an evet, hepsi karar verdi ki seninle ölüme geliyoruz ya Resulallah dediğinde hepsi toptan Allah'ın rızasını kazandı. Allah cami olarak tecelli edip onlardan razı oldu. Bu sadece sahabe için mi böyledir? Hayır. Kıyamete kadar bu böyledir. Cemaat toptan, hep beraber Allah'ın rızasını kazanma yolunda bir iş yapar. Allah hepsinden birden razı olur. Cemaate toptan muamele eder. Bu onun cami isminin tecellisidir. Eğer insan bunu anlamazsa onun rızasını bulması mümkün değildir. Hiç kimse yani benim şu yaptığım işten ne çıkar diyemez. Çünkü bulunduğun yerde Allah'ın rızası vardır. Mesela hep beraber Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Rabbimizin vahyini tanımaya çalışıyoruz. Allah'a abd olmaya çalışıyoruz. Allah'a vasıl olmaya, dost olmaya çalışıyoruz. Bununla beraber Allah'ın vahyini Allah'ın kullarına taşımaya çalışıyoruz cennete davet etmeye çalışıyoruz. Bu cemaat halinde yaptığımız şeydir. Allah'a davet, Allah'ın vahyini kullarına taşıma, hep beraber bunu yapmaya çalışırken kim orada ne yaparsa yapsın, Allah'ın rızası geldiğinde toptan gelir. Hepsinden birden razı olur. Orada bulunan ben de burada varım diyen herkes için bu geçerlidir, böyledir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurduya aleyhissalatü vesselam, Allah'ın rahmet eli, kudret eli cemaat üzeredir. Kim hak olan cemaatten kıl kadar ayrılırsa, cahiliye ölümüyle ölür. Yani müşrik olarak ölür. Cahiliye ölümü bu demektir hak olan cemaatten kıl kadar ayrılırsa dedi. Niye? Peki cemaat olmayanlara ne olur? Göreceğiz. Öbür tarafa gidince Allah için bir araya gelmeyenlerin halini hep beraber göreceğiz. Cemaatten ayrılanı da göreceğiz. Hak olan cemaatten ayrılanı da göreceğiz. Eğer ayrılıp Başka bir cemaate gidip ben burada Allah'ın rızasını daha güzel kazanırım diyorsa bu müstesnadır. Yok ben burada yokum deyip gidiyorsa Resulullah Efendimiz onu cahilliğe ölümüyle ölmekle müjdelemiş. Müşrik olarak ölürsün demiş. Allah'a ve resulüne iman etmişiz. Dolayısıyla Allah'ın kelamına, resulünün sözüne iman etmişiz. Bu böyledir. Allah'ın cami isminin geçtiği ayetlere beraber anlayacağız inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke cami'un nasi li <gülüyor> la evet, Rabbimiz muhakkak ki sen kendisinde şüphe bulunmayan o günde, kıyamet gününde bütün insanları bir araya toplayacaksın. İnne Allaha la yuhliful miiat. Muhakkak ki Allah hiçbir şekilde sözünden caymaz. Vaadinden dönmez. Allah bütün insanları kıyamet günü hepsini bir araya cem eder, toplar. Veha nazzale aleykum fil kitap. O size kitabı indirmiştir. Neden kitabı indirmiştir? Em iza semi'tum ayatil la Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini gördüğünüz zaman, işittiğiniz zaman yükeferu biha ve yüstehzeu biha inkar ediliyor veya onlarla alay ediliyor. Fela tepudu ma'ahum. Onlarla beraber oturmayın. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ya da araya alındığı kimselerin yanında oturmayın. Hatta Yahudi fi hadisi gayrihi. Onlar başka bir söze geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın. İnnekum izen misluhu. Eğer onlarla beraber oturursanız siz de onlar gibi olursunuz, onlardan olursunuz. İnne Allahe cami'ul münafikine vel kafirin muhakkak ki Allah kafirlerle münafıkları bir araya toplayacak fi cehenneme cemi'a hepsini cehennemde toplayacaktır kafirlerle münafıkları o zaman birileri Allah'ın ayetleriyle alay ediyorsa onlarla beraber oturmamak lazım siz de onlar gibi olursunuz dedi Allah. Eğer oturursanız. Ve keyfe izâ cemâ'nahum li yevmin lâ reybe O geleceği şüphe olmayan gün geldiğinde onları o gün toplayacağız. Ve hufiye kullu nefsin ma kesebet. Herkes her neyi kazanmışsa ona tas tamam ödenir. Vehum la yüzlümün asla hiçbir şekilde onlara zulmedilmez. Len yesten kif el Mesihu en yekune yani abden lil Allah. yani Hz. İsa Allah'a abd olmaktan asla çekilmez. Hristiyanlar onun için Allah'ın doğru dediğini evet Allah'a abd olmaktan asla çekilmez sakınmaz welal melai mukarrabun büyük melekler de Allah'a abd olmaktan çekilmez ve menztekif en ibadeti her kim ki Allah'a abd olmaktan Allah'a ibadet yapmaktan çekinirse, uzak durursa ve istekbir kibirlenirse ve sehşuruhum ileyh hepinizi huzurumuzda toplayacağız <gülüyor> ya yuhallezine amenu ey iman edenler aleykum enfusekum siz kendi nefsinizde bakın siz kendinize bakın لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دَلَّ اِذَا Eğer siz hidayette olursanız, delalette olanlar size zarar vermez. إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا Hepinizin toplanacağı yer Allah'ın huzurudur. Hepiniz Allah'ın huzurunda cem olacak, toplanacaksınız. Allah cami ismiyle tecelli edip hepinizi huzurunda toplayacak. فَيُنَبِّيُكُمْ bima كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ Siz her neyi yapmışsanız Allah onu size haber verecek. İman etmiş misiniz, etmemiş misiniz? Amel ettiniz mi, etmediniz mi? Ya da neyi yaptınız, neyi geride bıraktınız? Evet, hepsini size bir bir haber verecek. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا O gün, kıyamet günü, hepsini, hepinizi huzurumuzda, Toplayacağız. Sümme nekulu lillezine eşreku Sonra Allah'a şirk koşanlara evet, Diyeceğiz ki Eyne şürekau kumulledine kuntum tez'umu Onlara nerede sizin bana şirk koştuklarınız Allah'a şirk koştuklarınız evet, O gün onlara öyle söyleyeceğiz. Çağırın gelsinler size yardım etsinler yani. İleyhi merciukum. Merciukum cem'a. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Va'dullahi <gülüyor> hak. Allah'ın vaadi hak'tır. Innehu yedevul halq. O ilk olarak yaratandır, sünne <gülüyor> yuyduhu. Sonra yaratmayı tekrar edendir. Yani önce yaratır, sonra öldürür, bir daha diriltir, bir daha yaratır. Li yez-ziyellezîne âmenû ve âmilus sâlihâti bil-kıst. Allah iman edip salih amel işleyenlere hak ettiklerini tas tamam ödeyecek. Veillezîne keferû kafirlere de lehum şerâbun min hamîm. Onlara da Kaynar sudan ziyafet vardır. Ve azabun elib. Elin bir azap vardır, bir makanu yekfurur. Küfürlerinden nankörlüklerinden dolayı. Ve yevme nahşuruhum cem'a. O gün kıyamet günü hepsini mahşerde toplayacağız. Sunne nahurul lillezine eşreku mekane entum ve şureka'ukum Allah'a şirk koşanlara diyeceğiz ki nerede sizin Allah'a şirk koştuklarınız ve <gülüyor> <gülüyor> beynehum onların Allah'a şirk koştuklarını onları birbirinden ayıracağız ve kale şureka'ukum o Allah'a şirk koşulanlar diyecekler ki: "Ma kuntum iyyana ta'budun." Onlara siz bize tapmıyordunuz diyecekler. Allah kimi söylüyor burada? Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşanlar onlara abd olmuştur. Onları Allah'a şirk koşmuştur. O gün şirk koşanlar, şirk koşanlarla beraber toplanıp Allah ikisini ayıracak. O şirk koşulmuş olanlar diyecek ki, siz bizi şirk koşmadınız. Yani bizi, siz bize tapmadınız, abdolmadınız diyecekler. Onların bundan haberi yok çünkü. Mesela Allah vekildir biri vekil isminde Allah'a iman etmezse ne yapar kendisine başkaları vekil edinir. ona güvenir yani Allah'tan başkasına güvendiğinde o güvendiği kimseyi Allah'a şirk koşmuş Kıyamet günü o da diyecek ki sen bana tapmadın benim haberim yoktu bundan sadece ona güvendiği için onu Allah'a şirk koşmuş Allah rezaktır. Rızkı Allah'tan değil de bir başkasından eğer bekliyor, ona güveniyorsak Allah'a rezak isminde onu şirk koştuk demektir. Yarın Allah bizi birbirimizden ayıracak. O şirk koşulan da koşanı, o şirk koşulan diyecek ki benim bundan haberim yoktu. Sen bana tapmadın. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben senden uzakım diyor yani. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِعَا Evet. Yine kıyamet günü Allah hepsini toplayıp huzuruna alacak, huzuruna çıkaracak. فَخَالَتْ دُعَفَاءَ لِلَّذ۪ينَسْتَكْبَرُوا O zayıf olanlar kibirlenmiş olanlara diyecek ki kimdir o zayıf olanlar? Kendini zayıf görenler. Allah'a güvenmeyenler Başkalarını güçlü, kuvvetli görüyor, büyük görüyor. Onlar da kendini büyük görmüşlerdir, kibirlenmişlerdir. Zayıf olanlar, o büyüklenmiş olanlara diyecekler ki, İnna كُنَّا لَكُمْ Onlara diyecekler ki, biz size tabi olduk, biz size uyduk. Fehal entum mughnun anna min azabil min şeyin. Siz Allah'ın azabından biz, bizden bir şeyi savabilir misiniz Uyulanlar, Uyanlar uyanlar uyanlara söylüyor. Kalu lev hadana Allahu le hedeynakum eğer Allah bize hidayet verseydi, biz de size hidayet verirdik diyecekler. Sevaun aleyna ana em seberna. Bugün, şimdi biz sızlansak da, feryat etsek de, sabretsek de, birdir. Malena min mahis. Bizim için kurtuluşu yoktur, diyecekler. Yanlış yolda gidenler kendilerine zulmetmişlerdir. Bununla beraber onlara uyanlar da kendilerine zulmetmişlerdir. Evet, kıyamet günü uyanlar uylanlara ne diyecek? Bugün Allah'ın azabını bizden savacak mısınız? Onların cevabı nedir? Allah bize hidayet verseydi, biz de size hidayet verirdik. Biz hidayette olmadığımız için sizi de hidayete erdiremedik. Ağlasak da, sızlasak da, sabretsek de birdir. Bizim için kurtuluş yok. Cehennemi boyladık diyecekler. Onun için herkes kimin peşinden gittiğine bakmalıdır. Kime tabi olmuş, kime uymuş ona bakmalıdır. ve terakna ba'dahum yawma izi fi ba'd o gün biz onları birbirlerin içinde dalgalanır bir şekilde bırakmışız wa nufiha fi's-sur sura da üflenmiş wa jama'nahum cem'a onların hepsini bir araya Toplamışız. Bir daha toplanmışız. Dışarıda hiç kimse kalmamış. Hepsini bir araya toplanmışız. Wain macemi onle deyna muhderum. Hepsi toplanıp huzurumuza gelmişlerdir. Hepsini huzurumuzda toplamış, hazır bulundurmuşuz. Kıyamet günü İn kânet illa vâhide. Onların helak olması için bu dünyadaki toplamadır bir sayha yetmiştir. Tek bir sayha ile evet, hepsini helak edip öbür tarafa almışız. Feidahum jamiun ladinah muddalun. Derhal hepsi huzurumuza getirilmiş, hazır bulundurulmuşlardır. Demek ki biri Allah bir yere gazap ettiğinde, oradaki insanları toptan günde hemen o anda Allah hepsini toptan huzura alıyormuş. Bu bir kişi için de böyledir, bir kavim için de böyledir. "قيامتكنى قالى خلو فى امامى قد من قبلكم من الجن النار. Allah ateşe girin dedi. Sizden öncekiler gibi, siz sizden öncekilere uydunuz, onlarla beraber cehenneme ateşe girin. İster cinlerden olsun, ister insanlardan. Hepsini toptan ateşe koyacağız. Kullema dekhalet ümmetün le'anet uhdeha. Her ümmet, her topluluk, her cemaat ateşe girdikçe kendinden öncekilere lanet edecek kendinden önceki kardeşlerine lanet edecek. Niye kendinden önceki kardeşlerine lanet ederler? Onlar da onlara uyduğu için. Eğer biz de yanlış yolda gidersek, Allah'ın yolunda gitmezsek bizden sonra gelenler bize uyar, evlatlarımız bize uyar. Onlar da kıyamet günü bize lanet eder. Allah şimdiden haber veriyor ki, kime uyduğunuza bakın, size uyanlar kazanıyor mu, kaybediyor mu ona bakın. Yoksa yarın kıyamet günü sen de cehennemi hak edersin, sonra gelenler sana lanet eder. hatta ida darakum fiha cemia Allah orada hepsini bir araya toplar qalet okrahum le ulahum önce gelenlerde sonra gelenlerde Allah hepsini birbirine toplar Sonra gelenler öncekiler için derler ki Rabbena ha ulai Rabbimiz bunlar bizi delalete düşürdü derler. Biz onlara uyduk onlar bizi delalete düşürdü derler. Fatihim azaben di'fen minen nar. Onlara azaptan iki kat ver. Kale <gülüyor> li Diğer onlara denir ki hepinize iki kat azap vardır. Walakin la ta'lemun ama siz bilmiyorsunuz. Siz daha bunu anlamamıştınız. Niye herkese iki kat azap var? Bir kendi azabı bir de bıraktığı yolun azabıdır. Diyemiz Allahu khabeese min tayyib Allah pis olanı temizden ayırır ve hiç alen xebise, birdaha ala O pis olanı, xebis olanı, murdar olanı hepsini üst üste koyar, birbirinin üzerine yığır ve yerkümeyi hepsini cehenneme koymak için teyj'alehu fi cehennem. onları cehenneme koyar ulayke <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, khasiru hüsrana uğramış olanlar onlardır bir de Allah bütün izzetin bütün şerefin bütün kuvvetin kudretin kendisine ait olduğunu beyan eder elladine <gülüyor> yetahizun el kafirine, awliya min dunil mu'minin onlar ki müminleri? bırakıp kafirleri veli dost edinirler eyyeb tagune indehumul izze onlar kafirlerin yanında şeref mi arıyorlar ve innel izzete lillahi cemia muhakkak ki bütün izzet bütün şeref Allah'a aittir. Ve yahzunke kavluhum. Onların sözleri seni mahzun etmesin, seni üzmesin. İnnel izzetellillahi cemia. Bu hakikati bütün izzet Allah'a aittir. Huves semiul alim. O her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Men kenne yuridul izzet. Kim izzet arıyorsa şeref arıyorsa Belillahil izzetu cemia Bilsin ki bütün izzet hepsi Allah'a aittir. Bütün şeref Allah'a aittir. Şeref almak istiyorsa şerefini Allah'tan almalıdır. İleyhi yesadul kelimut tayyib Allah'a temiz olan kelimeler ulaşır, yükselir. Güzel söz ulaşır. Wal amelu salih yerfa'u. O güzel sözü Allah'a yükselten, yükselten salih ameldir. Salih amel yoksa onun söylediği güzel sözde olsa o Allah'a yükselmez. Allah onu kabul etmez yani. Sadece diliyle güzel söyleyebilir. Diliyle en güzeli Allah'ın ayetlerini söyleyebilir. Ama ona göre salih ameli yoksa onun söylediği boştur. Allah onu huzura kabul etmez. O Allah'a ref olmaz, yücelmez. Onun için bir tek ben de iman var, ben Allah'ı seviyorum demek yetmiyor. Salih amel mutlaka bunu desteklemelidir. Onun için alimlerimiz salih amelde imandan bir cüz müdür, değil midir diye tartışmışlar. Salih amelle iman birdir, aynıdır. İman varsa salih amel vardır. Salih amel varsa iman vardır. Nasıl? İman güneş gibidir. Güneş bir gönülde tecelli etmişse o etrafını aydınlatır, sahibini aydınlatır. Karanlıktan kurtarır yani. Ona salih amel ihsettirir. Eğer bir yerde salih amel varsa, ışık varsa, güneş aydınlık varsa orada da güneş vardır demektir. İkisi birbirinden ayrılmaz. Ve olanlarla ilgili O tuzak kuranlara gelince, kendi kendini kandırıp Allah'ı kandırdığını zannedenlere gelince, yani iman edip salih amel işlemeyenlere gelince, kullarını kandırmak için, Allah Ona ona şiddetli bir azap vardır bununla beraber bir de tuzağa kendisi düşmüştür. Ona bir tuzak var, tuzağa o düşmüştür. Kendi kendini tuzağa düşürmüştür. Ulayike huve yebur. Onlar taruma darma dağan olmuşlardır. Allah bir de Resulullah Efendimiz için seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik buyurdu. Kul Ya Yuhannas inni rasulullah ileykum cemia. de ki ey insanlar ben Allah'ın size göndermiş olduğu bütün insanlığa göndermiş olduğu Allah'ın Resulü. Ellezî lehu mulku's semâ ve'l O ki Göklerin ve yerlerin mülkiyeti O'na aittir. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Yuhyi ve yumit. Dirilten de O'dur, öldüren de O'dur. Ve aminu billahi ve resulihin nebiyyil ümmiyyi. Allah'a ve resulüne ümmi olan resulüne iman edin. Elledi yu'minu billahi ve kelimatihi. Allah'ın resulü Allah'a ve Allah'ın vahyine, kelimesine, kelimelerine iman etmiştir ve tabiğuhu ona tabi olun. Ne adlekum Eğer böyle yaparsanız hidayete edersiniz. Ve o şair eğer Rabbin dilemiş olsaydı, Le amne menfil erdi kulhüm cem'en eğer Rabbin dilemiş olsaydı yer yüzündeki herkes toptan iman ederdi efe ente nase hatta yekunu mu'minin hal böyleyken sen insanları iman etmeleri için zorlayacak mısın yine de iman edin diyecek misin Allah tercihi insana vermiştir. İsteyen iman etsin, isteyen kafir olsun dedi. İsteyen şükretsin, isteyen nankör olsun dedi. Onun için evet. Resulü ne buyuruyor? İnsanları zorlama. Sen sadece davetçisin. Rabbine davet et. En güzel söz neyse onu söyle. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Allah'ın cami ismini, kelimesini kullandığı ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Hep beraber toptan Allah'ın ipine sarıl. Ve la parça parça olmayın. Bir ve beraber olun. Hep beraber Allah değil. İşi hep beraber yapın. Bu az kuru nimet Allah'ın sizin üzerinizdeki nimeti unutmayın. Hatırlayın, unutmayın. O nimeti diri tutun gönlünüzde. İz kuntum eada. Daha önce siz birbirinize düşmandınız. Fealf beyne kulubikum. Allah sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı. Fe'sbahtum bi ni'metih ikhwana. Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Kardeşler oldunuz. Ve kumtum ala shafa hufratin minan Bundan önce siz Ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Yani ölseydiniz cehenneme yuvarlanırdınız. Ve enkazakum minha. Allah sizi oradan kurtardı. İman verip muhabbetini verip sizi kalplerinizi birbirinize ısındırıp birbirinize sevdirip kardeş kıldığından dolayı onun için Allah'ın ipine hep beraber Sarlun dedi ve en kezekum minha Allah sizi oradan kurtardı kezarike yube Yunullah lekum ayati Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki lekum tehtedul hidayete eresiniz. Eğer Allah bizim kalplerimizi birbirimize ısındırmadıysa, birbirimizi sevmedikse, kardeş olamadıksa bilelim ki imandan nasibimizi almamışız demektir. Allah imani gönlümüze indirmemiş demektir. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyuruyordu aleyhissalatü vesselam? Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Bu lafla da olacak şey değildir. Herkes kendi gönlünü kontrol etmelidir. Nefsine taviz vermemelidir. Şeytana taviz vermemelidir. Kardeşinin bir hatasına, kusuruna bakıp ondan uzaklaşmamalıdır. Onu gönlünden çıkarmamalıdır. Ne demesi lazım? Rabbim bunu seviyor. Bu Rabbini istiyor. Hatasıyla, kusuruyla, yanlışıyla, eksiğiyle beraber bu kul Rabbini istiyor. Dolayısıyla Rabbi de onu istiyor. Bu sevilmeye layıktır. Hatası olur, kusuru olur, günahı olur, yanlışı olur. Ona bakıp, onu gönlünden çıkarma malidir. Uzaklaştırma malidir kendinden. Ne yapması lazım? Sarılması lazım. Yanlış yapıyorsa, eksiği varsa yardıma ihtiyacı var. Sen eğer yardım edebiliyorsan yardım etmen lazım. Wa enfa bayna O Allah onların gönüllerini birleştirdi, uzlaştırdı, birbirine sevdirdi. Lau anfaqt ma fi'l ardi cemi'a, eğer sen yeryüzündekilerin hepsini vermiş olsaydın Mâ elleft beyne Sen onların kalplerini birbirine birleştiremezdin, uzaştıramazdın, sevdiremezdin onları birbirine. Velakin Allah beynehum. Ama Allah bunu yaptı. Neden dolayı? Allah'a iman ettiklerinden dolayı. İnnehu azizun hakim. Allah aziz ve hakimdir. Bütün şeref, bütün güç, bütün kudret Allah'a aittir ve Allah her işini bir hikmetle yapar. Her işte bir muradi vardır. <gülüyor> <gülüyor> İnna malmüminun elledin amanu billahi ve resulihi Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Gerisi gerisi mümin değil. Allah'a ve Resulüne iman eder. Ve izakanu ma'ahu ala emri cemii. O müminler Allah'ın Resulü ile beraber cemaat halinde bir işte bulunduklarında. Lem yezhabu hatta yesta'zinuhu. Onlar Allah'ın Resulü'nden izin almadan oradan ayrılmazlar çeçip gitmezler. <gülüyor> İnne ledine yeste ezdünük. O senden izin isteyenler, ulaikel ledine yümenün Billahi ve Resulihi. Eğer senden izin istiyorlarsa, isteyerek, izin isteyerek gidiyorlarsa, onlar Allah'a ve Resulüne iman etmiştir. Ve izes tezdenuk li bagdi şanihim, ve onlar herhangi bir işleri için senden izin isterlerse onlara izin ver. İşleri varsa onlara izin ver. Ama izin istemeden onlar asla ayrılmazlar. Ayrılıyorsa onlar mümin değildir dedi. Allah'a ve Resulüne iman etmemiş dedi. Limen şe'te minhu. Ve stagfir lehum lehumullah. Eğer onlara izin verdinse, onlar da oradan ayrıldılarsa, onlar için Allah'tan istiğfar dile, mağfiret dile. İnne gafurun rahim. Allah gafur ve rahimdir. Yani diyelim ki mazereti olmamış, izin istemiş, yine de ayrılmış olsa bile Allah'tan mağfiret dile. Allah gafur ve rahimdir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'in döneminde bu böyleydi, kıyamete kadar bu böyle devam eder. Yoksa bu ayetlerimize inmemiş, Allah'ın Resulüne ve sahabeye ilmiş demiş oluruz. Böyle bir şey olur mu? Eğer hak bir cemaatin içindeysek, bu durumda cemaat halinde bir iş yapılıyorsa, bir hizmet yapılıyorsa, cemaat halinde, Allah'a ve Resulüne iman etmiş olanlar, izin almadan oradan ayrılmaz, dedi. Yani, kaçmaz ondan. Onlar herhangi bir işleri için izin isterlerse, onlara izin ver ve onlar için istiğfar et, dedi. وَلِكُلِّ <gülüyor> وُشْهَتُ ha. Herkesin yüzünü döndürdüğü bir yeri vardır. Bestebikul <Sessizlik> hayrat. Sen hayırda yarış. Siz hayırda yarışın. Eynematekunu <Sessizlik> her nerede olursanız olun. Siz hayırda yarışın. Ye'ti bikumullahu <Sessizlik> cemia. Allah hepinizi bir araya toplayacak. İnna Allahe ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Herkesin yüzünü döndüğü bir yer vardır dedi. Herkes bir şeyin peşinden koşar dedi. Herkesin peşinden koştuğu bir şey vardır dedi. Bununla beraber sen hayırda yarış dedi. Siz Hayırda yarışın dedi. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirir dedi. Ne zaman? Kıyamette mi? Yok. Burada, hayırda yarışırken. Onun için Allah pis olanı temiz olandan ayırır. Murdarı diri olandan ayırır. Hayırda yarışanları bir araya toplar dedi Allah. İn Allah ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Nasıl olacak demeyin. Allah buna kadirdir. Kendisini sevenleri bir araya toplar. Kendi yolunda hizmet edenleri bir araya toplar. Gerisi temiz olanı pis olandan ayırır. Pis olanı oradan atar dedi. Hayır da yarışanları bir araya toplar dedi. Kul lillahi şefaatu cemi'a De ki bütün şefaat Allah'a aittir. Lehu semavati vel ard Göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Sümme ileyhi döndürün. Sonra dönüşünüz onadır. Ona götürüleceksiniz. Kul ya ibadiyellediine israfu ala enfusi de ki ey nefislerini israf eden kendini harcayan kullarım. La ternetu <gülüyor> min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnallah yaghfiru zunube cemia. Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder. Bütün günahları toptan affeder. <gülüyor> İnnehu huvel gıfurur rahim. Muhakkak ki o gafur ve rahimdir. Yani şimdiye kadar kaçtın, bundan sonra kaçma dedi. Şimdiye kadar kendini israf ettin, hayatını israf ettin. Allah bütün günahları affeder dedi. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّا Onlar Allah'ın hakkını layıkıyla, hakkıyla takdir edemediler. Ve Erdo, قَبْلَتُهُ يَوْمَ kıyame Kıyamet günü bütün yer onun kabzasındadır, onun avucundadır. Ve semavati metviyatin bi yeminihi. Gökleri gibi toplayıp sağ eline almıştır. Subhanehu ve taala amma yuşrikun. O subhandır. Senin anlamandan münezzehtir. Bunu böyle söyledi Allah ama ben bunu anladım deme. Ya da böyle bir benzetmeyle yerler nasıl avucunda, gökler nasıl toplanmış avucundadır? Bunu anlayamazsın. O bundan Sübhan'dır. Senin düşüncenden Sübhan'dır. Bununla beraber o Allah'ın Allah'a şirk koşan müşriklerin şirkinden, benzetmelerinden münezzehtir. ve sakhara lekum ma semawati ve mafil erdi ardi Göklerde ve yerde her ne varsa Allah hepsini toptan sizin emrinize amade kılmıştır, musakkar kılmıştır. Minhu <gülüyor> kendinden bunu yapmıştır Allah. Bir ikram olarak bunu yapmıştır. İnne fi zalikeli ayatin li kavmin yetafakkerun. Bunda Tefekkür eden bir kavim için ders vardır, ibret vardır, ayetler vardır. Efemen yalemu ennama, üncile min Rabbi hak. Rabbinden indirilmiş olanı hak olarak bilen kimse. kemen a'ma hiç kör kimse gibi ama kimse gibi olur mu Rabbinin kelamının hak olduğuna iman etmeyip hakkını vermeyenler evet amadır hiç Allah'ın vahyini bilip anlayıp iman edip hak olduğunu kabul edip eden kimseyle kör kimse bir olur mu İnema yetecek keru ulul elbab. Bunu ancak gönül sahipleri anlar. Bunu ancak iman etmiş bir gönül anlar. Allah'ın ayetlerine iman etmiş bir gönül. Elledine yufune bi ahdilla. Onlar ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler, ahitlerine vefa gösterirler. Walla yanqudun el misak Allah'a verdikleri sözleri, yaptığı anlaşmayı, Allah ile yaptığı anlaşmayı bozmazlar. Allah ile hangi anlaşmayı yaptık? Ben Allah'ın kitabına iman ettim, Kur'an'a iman ettim dediğimizde her bir ayetle Allah ile anlaşma yaptık. Bunu böyle yapacağım ya Rabbi, böyle iman edeceğim ya Rabbi, böyle ahlaka sahip olacağım ya Rabbi deyip ne yaptık? Anlaşma yaptık Allah ile imaneti kabul ettik çünkü bu Allah ile yaptığımız anlaşmadır. Onlar evet ahitlerini yerine getirirler. Allah ile yaptıkları anlaşmayı bozmazlar. Ve Ladin'e Yesülüne <gülüyor> ma emre Allahu bihi en yusel. Onlar Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler. Vasıl etmesini emrettiği şeyi vasıl ederler. وَيَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ Onlar Rablerinden haşyet duyarlar. Rablerime karşı hoşu içindedirler. Edeb, saygı içindedirler. وَيَخَفُونَا suel Hisab, Onlar hesabın kötüsünden korkarlar. Kıyamet günü hesapları önlerine geldiğinde o hesabın kötü olmasından korkar endişe ederler. Onların halleri böyledir. Allah'a verdiği sözü yerine getirip anlaşmayı bozmayanlar böyledir. Ayet devam ediyor. Velzîne seberû ibtighâe veshî rabbihim. Velzîne seberû ibtighâe veshî rabbihim. Onlar Rablerinin cemalini isterler. Bununla beraber sabrederler. Allah'ın cemalini Rablerinin cemalini isterken sabırlıdırlar. Yani hemen olsun, bilsin demezler. Bütün hayatlarını Rablerinin cemalini kazanmak için evet, sarf ederler, sabrederler. Allah'a verdiği sözü yerine getirenler böyledir yalnız. Gerisi gerisini de söyleyecek. Evet, başka ne yapıyorlar? Ve ikamus sala onlar namazı ikame ederler, namazla Allah'ın huzurunda dururlar. Ve enfequ mimma razaqnahum sirren ve alaniye. Kendilerine rızık olarak verdiğimizde gizli ve aşikare infak ederler. Ve yedraune bil hasenatis seyiat. Onlar kötülüğü güzellikle savarlar. Birileri kendilerine kötülük yaptığında bunu güzellikle def eder, güzellikle savarlar. Ulaike lehum okbet dar. İşte. Yurdun sonu, hayatın sonu onlara aittir. Akıbet onlarındır. Kazanmış olanlar onlardır. Dünya hayatında da kazanmış olanlar onlardır. Cennatu adnim yedhulû neha. Onlar adın cennetlerine girecekler. Ve men selehe min abaihim. Babalarından salih olanlar da onlarla beraber olacak. Ve ezvâcihim. Eşleri de onlarla beraber olacak. Ve zürriyatihim. Zürriyetinden gelenler de. Yalnız salih olanlar. Onlar da onlarla beraber olacaklar. Ve'l-melâiketü yedhulûne aleyhi min kulli bab. Melekler de her kapıdan onların yanına girecek. Selamun aleykum. Onlara selamun aleykum diyecekler. Bima sebertum. Sabrettiğinizden dolayı, sabrınızdan dolayı, sabredip kazandığınızdan dolayı feni eme okbeddar. Dünya hayatındaki sonda onlarındır, onlara aittir. Dünya hayatının sonunda kazandıkları ne güzel sondur, ne güzel akibettir yen alhuzuna ahde min ba'di misaqih o kimseler ki Allah'a verdikleri sözden sonra bu sözlerini evet, bozarlar ve yakt'un ma emara <gülüyor> allahu bihi en Yusel. Allah'ın birbirine bağlamasını emrettiği şeyi keserler ve yufsiduna fil ard Yeryüzünde fesat çıkarırlar, ifsad ederler. Ulaike lehumul le'netu ve lehum suuddar. Lanet onların üzerinedir ve onların sonu ne kötüdür. Allah'ın birleştirmesini birbirine baz almasını, vasıl etmesini emrettiği evet, nedir? Allah ile peygamberi birbirinden ayırmayıp birbirine bağlamak gerekir. Kul kendini peygamberine bağlamalı, Rabbine bağlamalıdır. Hayatını mutlaka evet, Kur'an'a bağlamalıdır, sünnete bağlamalıdır. Yoksa bağı koparmıştır. Alimlerimiz bu ayetleri tefsir ederken akrabalık bağını birbirine bağlayın dedi. Akrabalığın ne alakası var? Onlar akrabalık bağını kesmezler, akrabalık akrabayı ziyaret ederler. Akrabayla ilgili bir mesele yok. Allah'ın birbirine bağlamasını emrettiğini birbirine bağlar. Dinini, imanını Allah'ın kitabına bağlar. Allah'ın Resulünü Allah'tan ayrı görmez, kendini bir kul olarak Allah'a bağlar. Allah yapsutu rizke limen yasha. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve yakdir, dilediğine de takdir eder. Kısar yani bir ölçüye bağlar. Ve feryhû bil hayatı dünya. Onlar dünya hayatıyla ferahlarlar, sevinirler. Ve men hayatı dünya fil âkireti illa Meta Dünya hayatı ahirete göre bir yol azıgının ibarettir. Küçücük bir yol azığıdır. وَيْلُنْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Yazıklar olsun, onlara وَيْلُ well olsun. Önünden çekiştirenlere, arkasından çekiştirenlere. İnsana arkasından söz söyler, gıybetini yapar, onu çekiştirir. Veya yüzünden, yüzüne karşı onu eleştirir, çekiştirir. İkisine de وَيْل well olsun, ikisine de yazıklar olsun. Allah böyle yapma dedi. Veil aynı zamanda cehennemde bir derenin ismidir. Cehennem, Cehennemlik olsun dedi yani. Elledi cema malen ve addede. Böyleleri mali toplar ve sayar. Yani Allah yolunda harcamaz Mali toplar ve sayar. Yahsebu enne malehu ehlede. Zanneder ki şöyle hesap ediyor. Mali onu ebedileştirecek. Sanki Mali onunla beraber ebedi kalacak. Böyle hesap ediyor herhalde. Cella leyun bezenne fil Allah hayır dedi. Bu iş böyle değil dedi. Onlar hutame'ye yani cehenneme atılacak dedi. Ulama etrake merhetame, hötame nedir? Bilir misin? Allah, bilir misin diye sorduğunda cevap verecek demektir. Narullahil Mukade, o Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Evet, nasıl bir ateş? Elleti tettaligu ala alfiide o gönüllerin ta üstüne çıkar. İçi o ateşle dolar, ta üstüne çıkar. Efi'yi de. Fuad. Fuad, insanda kalp vardır, gönül vardır. Bir ötesinde sır vardır. Bir ötesinde hafa ahfa vardır. Bir sonrasında fuad vardır. Fuad. Fuad, Allah'ın tecelli ettiği yerdir. Kulun gönlündeki tecelli ettiği makamdır. Allah'ın bu ateşi onun, onların fuadının üstüne çıkacak. Yani içi ateşle dolacak, üste çıkacak. İnna aleyhim مُؤْسَدَ O ateş, onların üstünü kapatacak. Muhakkak ki bu böyle olacak. dedi. فِيَمَدِينَ مُمَدَّدَ Onlar, uzatılmış sütunlar içinde olacak. Allah'ın ateşi gönlü nasıl kaplıyor? O Allah'ın ateşi dedi. Allah'ı kaybetmenin ateşidir o. Gönlü doldurur ve taşar. Ya Allah oraya tecelli eder Allah'ın cemalini isteyenler Allah'ı isteyince Allah ona tecelli eder. Ya Allah o fuada tecelli eder ya da onu kaybette ateşi orayı doldurur ve oranın üstüne çıkar. Allah hepimizi cami ismine iman edenlerden eylesin. Allah'ın cami ismini unutmayanlardan eylesin. Kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacağını hesaba çekeceğini unutmayanlardan eylesin. Hayatını cami ismiyle beraber yaşayanlardan eylesin. Allah bizi cami isminin tecellisine mazhar eylesin. Allah'ın el esmaül husnasını, güzelliğini üzerimizde cem etmeyi hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.